Sana da öyle tembih ediyorum. Allah'ın demmerkut musun, mahkup musun, metrut musun? Şundan bil. Sevaptan zevk alıyorsan, makbul insansın. Günahdan zevk alıyorsan, istiğfar Allah'a dön. Allah'a zevk, zevk alıyor musun? Namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, Kur'an okumaktan, Allah'a konuşmaktan, Allah'a dinlemekten, zevkleniyor musun böyle şeylerden? Ha, bil ki işin iyi.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 Halkın gözeşini silip ondan zevkleniyorsan büyük saadet, iyilik yapan kişi. İyilikten zevk alıyor. Büyük adamsın. Allah'a elinde makul adamsın. Hazreti Muhammed'in sancağı Korkma. Mutlakiler Allah'ın elinde en kerim olan kişilerdir. Ama halka eziyet ve cefa ve zulmediyorsan eğer o vakit kork. Ondan zevk alıyorsa. İnsanlara öyle yapalım zatlarla berabersin, öyle kimselerle berabersin. Nemrutlarla, firavunlarla berabersin. Aa. Halak oldun. Üç beş günü dünya için. Bu fani mülküsü. Hiç kıymeti yok. Yakın bir zamanda zenginle, fakir, rütbeliğe rütbesiz bir oluyor. Çok yakın bir zamanda. Zaten yetmiş sene yaşasan otuz beş senesi uyguyla geçer. On yedi sene çocukluk. On yedi sene kalır. Onda askerliği, hastalığı, ölümü, kalımı hiç bir şey elde. Bir sene dahi gülemezsin. En büyük makama çıksan orada dahi rahat edemezsin. Hakk'a bende oldun mu? Hakk'a kul oldun mu? İki canı sultan olacaksın. En büyük korkun olsun Allah bana kulum demezse. Bundan kork. Resul-i Ekrem sana ümmetim demezse bundan kork. Son istasyonda soracaklarsan sana pasaportunun numarasına bakacaklar iman pasaportuna. Kabirde yani. Dünyanın son istasyonu kabristandır. Ahiret'in ilk istesiyonu kabristandır yani orada soracaklar evvela resul Ekrem'in Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem imzası varsa bu benim ümmetim diye iç kola Eğer tanımıyorum derse kork. O vakit yandı. O vakit oldu.